Hacı Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, ve şervel umuri muhtesatuhâ, ve kulle muhtesetin bid'ah, ve kulle bid'atin zalâle, ve kulle zalâletin finnâr. Eyvallah arkadaşlar, İmam Ebu Zekeriya, Enneveli Rahimahullah'ın, riyad Salihin adlı, hadis denlemesini, sizlerle beraber okumaya, buradaki hadisleri şerh etmeye, tekrardan geri döndük. Hatırladığınız üzere, Hangi vaktayız? En son almış olduğumuz vakt neydi? Evet. Beyan hmm. turu kıl hayır. Beyan kefra turu hayır. hayır çok allah Teala'nın bizlere nasip etmiş olduğu, müminlere nasip etmiş olduğu, açmış olduğu hayır yollarının bir tane değil, bir çok olması. Pek çok olması. Bununla ilgili Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine yer vermiştik allah Teala'nın bir lütfu da, bizlere bir lütfu da, bizleri tek bir ibadetle, tek bir çeşit ibadetle mükellef kılmaması. Kimi ibadetler var ki, sadece bedenle yapılır. Kimi ibadetler var ki, mal ile yapılır, parayla yapılabilir. Kimi ibadetler de var ki, insan onu hem malıyla hem de bedenle Yapar. Bu bir yarıştır. Allah karanının Kur'an-ı Kerim'de de buyurduğu gibi asari'u <gülüyor> yarışın, koşuşun fes ile ilel hayrat hayırlara doğru nabın Yarışın, koşuşun. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere beyan etmiş olduğu bazı hayır yolları var. Geçen hafta bunlara değinmiştik. Aranızdan bizlere bu değinmiş olduğumuz hadisleri veyahut hadislerden bazılarını bizlere hatırlatacak olan kim çıkar? Önce bir soralım bu hadisleri okuduk mu? Tekrarladık mı? Evet Mehmet. Tesbih çekmeyi mesela. Evet Mehmet Aleyhisselatü Vesselam ne yapmış? Tesbih çekmeye. Teşvik etmiş. Nasıl teşvik etmiş? Suha Allah. Hakimler girip sormuşlar biz de hayır için bir şeyler yapalım diye. Ona onlara tesbihler takım ediyoruz. Evet. Fakirler ne diyorlar? Zeyhabe ahlul dufuru bil ucûr. Ey Allah'ın Resulü. Servet sahipleri, mal sahipleri bütün tabapları kaptılar, gittiler. Usallûneke mânusallî yesûmûneke mânusûmû Bizim kıldığımız gibi namazları kılıyorlar. <gülüyor> Tuttuğumuz gibi oruçlarız diyorlar. Bir ne yapıyorlar? <gülüyor> Zeketler diyorlar. Allah yolunda infak ediyorlar, tasabduk ediyorlar. Öyle değil mi? Aleyhissalatu vesselam onların bir günlük mümkün. Bu münnede ne diyor? Sizin her subhanallah demeniz bir sadakadır. Her elhamdülillah demeniz bir sadakadır. Her Allahu Ekber demeniz bir sadakadır. Bununla birlikte Nebi Aleyhissalatu Vesselam başka bir hadisle ne diyor? Sizlerden her birimizin üzerine güneşin doğduğu her gün 360 tane sadaka vermeniz gerekiyor. 360 adet. Ne sayıyor? Subhanallah demeniz bir sadaka. Elhamdülillah demeniz bir sadaka. Allahu Ekber demeniz bir sadaka. İki rekat dua namazı ise bunların hepsinin yerine geçer diyor Aleyhisselatü Vesselam. İki rekat dua namazı bunların hepsinin yerine geçer. Ne zaman başlıyordu dua namazının vakti? E, ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? Güneş bir nüzey boyu müzik yükseldikten müzik sonra başlıyor. Güneş sabah namazından sonra.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 O zaman büyük bir ganimet bu. Ve bu, yani Allah-u Teala'nın bize bahse, bahsetmiş olduğu büyük bir lütuf. Yani Allah-u Teala bize diyebilir ki 163 tane sadaka vereceksiniz ve bunun yerine hiçbir şey geçmez. Ondan sonra, herkes ne olurdu? Bütün müminler mıntık temizliği yapardı. Tamam o diyor bütün Müslümanlar, yani hırslı olan Müslümanlar ne yapardı? Yoldan bir taş alayım sadaka.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 kılayım. Duhanımaz olmalı. Yani her şeyin Türkçe resmi anlamıyor. Yani. Duhanımaz. Bu namazı ne abim? Kılayım. Ki Allah-u Teala'nın bana bahsetmiş olduğu bu hayrı işlemiş olayım. Hatırlarsanız en son hadis olarak da Nebi bizlere abdestle ilgili müjde vermiş olduğu o hadisi almıştık. Yani mümkul yüzünü yıkadığı zaman abdestte yüzünü yıkadığı su ile yahut o suyun son damlasıyla ne haber?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 فَكُلْتُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا 950 sene kavim ısrarla ayak diretiyor. Diyor ki hayır biz iman etmeyeceğiz, Allah'a birlemeyeceğiz. Nuh Aleyhisselam da diyor ki onlara فَكُلْتُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ Rabbinize istiğfar edin dedi onlara diyor. اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا O günahları bağışlendir, affedendir. Demiyor, gelin tövbe edin bak, tövbe vereyim. Yolun yakındayken dönün bak bu kadar sene geçti, yüzyıllar geçti Hâlâ elimden gelip bir tövbe almadınız. Peygamber فَقُلْ تُسْتَغْفِرُ لَكَ تَقِينَهُ kana gafara. Dedim ki, günahlarınızı istiğfar edin. O muhakkak günahları ne yapar? Affeder, bağışlar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam oturmuş bir meclisinde, sahabelerle sohbet ediyor. Sahabeler sayıyorlar onun estağfurullah deniz. Estağfurullah, estağfurullah. De diyor bir mecliste Aleyhisselatü Vesselam yetmişten fazla, bir rivayette yüzden fazla ne yapıyor?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 Ana konu olarak öğretmiş olduğu şeylerin yanında neilerini sayıyorlar? Tesbih. Tesbihini, istikfarını sayıyorlar Aleyhisselatü Vesselam. Yani Aleyhisselat Vesselam'ın hayır yolları çok geniş arkadaşlar. Bu ümmete vermiş olduğu çok büyük nimettir. Bu bunu bu fırsat değerlendirmek lazım. Ben bakıyorum, görüyorum. Yani maalesef zikir yoksunu bir topluluk haline gelmişiz. Yani insanlar gün içinde. Siyasetten konuşuyorlar, spordan konuşuyorlar, paradan konuşuyorlar. Ama kimse, estağfurullah, estağfurullah, La ilahe illallah, Elhamdülillah, Subhanallah ve bihamdihi. Hiç. Yani böyle, bu zikri sürekli söyleyen, konuşmasının arasında serpiştiren insan, görmedim ve sen, yalancı olma. Halbuki bizim ne yapmamız lazım? Bu ahlakla ahlaklanmamız lazım. Bir önceki babda almıştık Nebi Aleyhisselatü Vesselam, ömrünün sonunda, İddia Ana Suresiyle Feth Suresi kendisine indirildiğinde, bu ayet kendisine indiğinde ne yapmaya başlıyor Aleyhisselatü Vesselam kim hatırlıyor? Subhanak Allahu Ma Rabbenabi Hamdik Allahu Maqfili ve secdede bunları bol bol söylemeye başlıyor çünkü ölüm uyarısı gelmiş kendisine. Aşağıladı Allahan ha ne diyor? Bu ayet bittikten sonra ne yaptı bunu Aleyhisselatü Vesselam namazlarında çokça söylemeye başladı. Biz de arkadaşlar, yani istiğfar edeceğiz. Dilimizi ne yapacağız? Sü sürekli zikirle ne yapacağız? Islaklısız. Islak tutacağız. Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabe ne yaptığı gibi? Öğrettiği evet. evet. gibi. Evet. 14. hadise geçelim. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Es-salavatul khamsu -cum -cum ve cum'atu ila cum'ati ve Ramazan ila Ramazan kefiratun lima beynehum. <gülüyor> salavatul vakit namaz. Hakkıyla kılınan vakit namaz. Dilek yani kolay. Namaz kılıyor musun? Kılıyorum. Adam bakıyorsun ne rükûyu yapıyor, ne secde yapıyor, ne abdestini doğru alıyor. Ne Fatiha'yı okuyor. Ne namaz surelerini doğru okumayı biliyor ama kılıyor. Buradaki o, o değil arkadaşlar. Es-salavatul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 Kefaret olur, üstünü örter. Ama hangi günahlar? Devamında diyor ki, aleyhüssebbat, işte stüne betil, kabaır. Büyük günahlardan sakınıldığı sürece, büyük günahlardan katınıldığı sürece, bu ibadetler arasında işlenen günahlara bu ibadetler ne olur? Kefaret olur. Yani düşünüyorum, sen hesabında bile değil ama küçük bir günah işlemişsin, öğlen namazı ile ikindi arasında, ikindi namazın kılmamla o günahlar ne oluyor? Gidiyor, örtülüyor, gidiyor. Allah-u onlara ne yapıyor? Örtüyor. Bir Ramazan'dan diğer Ramazan'a. Bir Ramazan'dan diğer Ramazana. Bazı rivayetlerde bir umreden diğer umreye. Ama hangi günahlar? İlmehlinin küçük günahlar olduğuna dair getirmiş olduğu delillerden bir tanesi de budur. Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözü. Büyük günahlardan sakınılması halinde kığınılması şartıyla bu ibadetler arasında işlenen günahlar, küçük günahlar ne olur? Görsün. Neydi o büyük günahlar? Zim. Neydi o büyük günahlar? Biz, yok, kural olarak söylüyorum. Kural olarak söylüyorum. Yani şimdi burada saymayın. İki <gülüyor> e, farz gibi sayıyor ya. ya. Adam öldürmek, günah, bunu istemiyoruz. Neydi o kaide, kural? Allah-u Teala'nın ve Resulü'nün o günaha azapla tehdit etmesi. Cehennemle tehdit etmesi, nalla tehdit etmesi, ateşle tehdit etmesi. Eğer bir gün daha bu şekilde tehdit varsa nedir o? Büyük filah. Yahut aleyhissalatü vesselamın failine yahut o fiile ne yapması? Lanet etmesi. Böyle yapanlar Allah lanet etsin mesela. Kadınların kaşlarını alması mesela. Allah diyor ki lanet etmiştir. Diyor. Bu da ne oluyor? büyük günah oluyor? Başka? Evet. Başka? Dünyada Hayırdır. Had cezası yani ceza olarak ukrubet olarak dünyada İslam dininin getirmiş olduğu cezalar var değil mi? Had cezasının uygulandığı neler? Günahlar, hırslılık günahları. Hı -hı. İş işmek, iç iş işmek. Hayır bazıları tazir diyor bazıları had ilimahilik dileğe diyor. Ondan dolayı Ömer radıyallahu an 40'tan ne çıkarmış diyorlar 80'e. Had cezası olsaydı diyorlar ne yapmazdı Ömer? 40'tan 80'e çıkarmazdı. Bu diyor tazir yani imamın yöneticinin alacağı nedir? Karar. kaydırıcı karar. Evet. Yani buna benzeyen günahlar. Bir de ne var? Küçük günahlara sürekli ne yapılması? Şansız. Devam edilmez, ısrar edilmez. Yani küçük günahlar sürekli devam edilmez. İşlenmeye de ısrar ediliyorsa o küçük günahlıklar artık <gülüyor> ne oluyor? Büyük günah oluyor. Yani insan ne yapacak? Bunu, hayatında bu kuralları kaydığı koyacak. Ben ha büyük günah düşünüyorum. O zaman ne yapmalıyım? Bugün büyük günah, i̇şlediğim bu büyük günahtan tövbe etmeliyim. Tövbe etmezsem ne olur? Tövbe etmeden ölürsem ne olur? Tövbe etmeden ölürsem ne olur? Allah'ın dilemesine kalmıştır. Öyle inanır. Büyük günahlardan tövbe etmeden ölen kişinin akıbeti nedir? Allah Teala'nın meşriyetini dilemesine kalmıştır. Allah dilerse onu ne yapar? Bu günahıyla yakar, Yakar azap eder. Yahut da o günahlarının. Fazlı kelemiyle evet, evet, evet. örter bağışlar. ehl böyle inanır. Yani büyük bir fazilet. Namazların kılınması. Hani bazıları neden neden mahrum olduğunun farkında değil. Bugün konuşuyoruz Biriyle ben diyor namaz kılma, on seneden beri kendi kendime söz veriyorum ama namaz kılamıyorum diyorlar. Birçok şeyden mahrum. Mahrum olduğu şeylerden bir tanesi de küçük günahlarının afolması. Onu diğer şeylerden bir tanesi de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 Kale, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre'in rivayet ediliyor. Çünkü en son hadis Ebu Hureyre radıyallahu aleyhi <gülüyor> Ela edullukum ala ma yemhullahu bi'il khataya. Aleyhisselatü vesselam diyor ki, Allah Teala'nın hataları, günahları sildiği şeyleri size öğreteyim mi, sizlere göstereyim mi? Ey asharım, ey müminler. Aleyhisselatü vesselamın öğretme yöntemlerinden bir tanesi de budur. Yani soru sorar ama cevabını beklediği bir soru değil bu. Teşvik edici meraklandırıcı bir soru. Diyor ki Allah dağların günahları, hataları sildiği ve yerfa'unhi derejat ve kimselerin insanların derecelerini yükselttiği. <gülüyor> amelleri size göstereyim mi? Kimse diyemez değil mi? Hayır, göstereyim. Diyor ki Resulullah'ın sahabeleri var ki, "Kalu bela ya Rasulullah." Evet, Resulullah'a yani bize evet. Çünkü ashab peygamber Aleyhisselatüsselam'a bir şey sorduğu zaman ya ondan bir şey duyduğu zaman hem ben ne yaparım ne nab, yaparım nab, kimselerdi? Onu amele döken, tatbikede döken, pratiğe döken insanlar. Ya buna sonra yaparız, Daha vakit var. Öyle değil? Aleyhisselatüsselam diyor ki: İsbağul Vudu'ı Ala'l-Makari. Güzelce ateş almak. Nasıl güzelce abdest almak? İnsanın zoruna giden, kolaylıkla yıkayamadığı yerlerini yıkayarak zor şartlarda aldığı abdestini. Yani mesela benim gittim camiye, hava bugünkü gibi soğuk, kış. Tabii yani alışmışsın da evinde sıcak suyla abdest almaya. Camide baktın sana, baktın sonuna, çadırvan avlunun ortasında Rüzgar püf püf esiyor, sen orada aptal oluyorsun. Bunu bunun sana ne getireceğini bilmen lazım. Bak ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Allah Teala'nın hataları sildiği ve dereceleri yükselttiği ameller haber vereyim. Onlardan bir tanesi de bu. Yani gerçeklik olmasın, sen de böyle bir kesel, böyle bir tembellik olmasın. Hatta hine bir haliste ne Aleyhisselatü Vesselam? Allah Teala'yı gördüğünü söylüyor.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 konuları biliyor musun? diye soruyor Allah da peygamberine. Allah Resulü aleyhissalâllâh diyor ki, evet biliyorum. Fidderacât ve keffârat. Yani meleklerin, o mele'l-i alanın yarıştığı konu, kişilerin amellerini yükselttiği, o derecelerini yükselttiği ameller ve günahlarına keffâret olan o ameller.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 Derecesini ifsalt edecek olan ameller. Naklu'l-akdami ila'l-cema'a. İnsanın camide, cemaade yürüyerek gitmesi. Yani adımlarını atması. <gülüyor> vücudunu taşıması, götürmesi. Ve islağul vudu'i saburat, saburat diyor ki, ilim ehli kışın, soğukta. Abdest almak. Tabi işkence manası nöriydi yani. Ya varsa kendini işkence etme. Al yani.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 sen <gülüyor> i̇şte bizimle itikafa gelen arkadaşlar, 10 gün boyunca bir namazdan bir namaza ne beklediler. Bu neyin ameli, neyin fazileti? Karşılığı bunun derecelerin yükselmesi, günahların kefaret olmasa. Ömer Hazreti ﷺ aşe bir hayır, vamet hayır. Kim diyor usayılan şeylere özen gösterirse, onları hayatında düzenli olarak yaparsa aşe bir hayır. Hayır için içinde yaşar, güzellik içinde yaşar. Ve nâ tabi, hayır. Güzellikle ne var? Ölür. Bazıları görüyoruz, ya işte ezan okunuyor, ya işte abdest almamışız. <gülüyor> abdest almamışız zaten, yetişemeyiz. Ya az bir işim var, onu da bitireyim zaten, ondan sonra giderim. Ya burada şimdi sıcak su da yokmuş, soğuk suyla abdest alınmaz, evde kınarız. Bu neyin alameti? İmanın zayıflığının alameti. İmanın biraz korlu, hararetli olsaydı, orada bu buz olsa eğer hastalanmayacağını biliyorsan kırar alırsın. Abdestini yok, namaza da gidersin. Ama iman olduğu zaman hemen kadınlar gibi bahaneler evde kılarız, sıcakta kılarız. Dediyor ki aleyhissalatü vesselam وَكَانَ <gülüyor> مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ عُمُّهِ Yani bu amellere devam eden, istimrar eden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 Tam tersi. Şimdi gelecek az sonra hadiste. Beni Seleme kabilesi aleyhissalatü vesselamın yanına gidip diyor ki yani duyuyorlar bir arsa var arazi var mescidine yanında oraya taşınmak istiyorlar. Çünkü mesafe uzak gidip geldikleri yer bir kilometre, iki kilometre, üç kilometre her gün gidip gel yorucu. Aleyhissalatü vesselama gelip arz ediyorlar diyor ki buradan bir yer alalım camiye yakın olalım Allahü Aleyküm diyor ki onlara yani yerinizde oturun yerinizde oturun mekânı yerinizde oturun diyor ki adımlarınız sizin adımlarınız ne yapıyor sayılıyor yani günahlarınızla kifaret oluyor size ecir olarak bunlar veriliyor ve antizaro salat ibadet namazdan sonra namazı beklemek feda likum ribat müsait Selam bu amelleri ne olarak intüyo ne olarak isimler ribat yani, rabıta yapmak buraya deniyor arkadaşlar. Bir yere bağlanmak, bir yere tutunmak bu. Yoksa onun bunun falanca sapığın dediği gibi şeyhünün resmini cebine koyarak <gülüyor> belli bir namazdan sonra onu çıkartıp onun gözlerinde tutup onu hatırlayarak onun alnından böyle nurun attığına <gülüyor> inanarak Allah'a yakınlaşacağını zannetmek ribat, rabıta değil biletisidir arkadaşlar şirkin kendisi. Ama onlar bu ribattır, rabıdadır, kelimelerini duyuyorlar. Hemen onlara rabıtayı çağrıştırıyor. Sonra uydurulmuş bir ibadeti. Cahil avamı da vatandaşı da bu gibi ifadelerle, hadislerin metinleriyle, lafızlarıyla kandırmaya çalışıyorlar. Ribat nedir? Ribat, sözcük olarak bir yere ne yapmak? Bağlanmak, tutunmak. Bir yere etmek. Istırahi manası işte savaşlarda ne yapmak? Nöbet tutmak nöbet tutmak. Daha dar manası ile aleyhissalatü vesselamın da ifade ettiği gibi kişinin ne yapması? Namazdan sonra namazı <gülüyor> beklemesi. Zor şartlarda abdest alması. Mescidine, Mescidine adım atması. Bunlar ribattir. 16. hadis. An Ebi Musa ile Eş'arî radıyallahu anh'a kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem men sallel berdeyn de helal başka bir mükafat Allah Teâlâ'nın nüfusu o kadar geniş ki kim o iki soğuk vakitte kılınan namazı kılarsa serin vakitte kılınan o namazı kılarsa de helal denne ne yapar o kimse? cennete girer o iki serin vakit Hangisi? Tabii Türkiye'deki o. adam insan anlayamayabiliriz belki ama her günlerinde yine anlaşalım. Sabah ile İkinci. ikindi namazı. Sabah ile İkinci. ikindi namazı. Bu namazlar çok önemli namazlar. Yani bakın birçok insanın yani e, kaçırdığı, geçen bir örnek vermişim arkadaşlara? Yani adam üniversite mezunu, ilahiyat mezunu ikindi namazını kurmamış, oturuyor bekliyor böyle. Ezan okuldu hop namaz kaçmış oldu. Bunları çok görürsünüz. İkinci namazı gün içinde, Kur'an'ı kendine zikredildiği gibi orta namaz olduğu için ahirdu <gülüyor> ala salavati ve salatil usta. Namazlara özen gösterin, muhafaza edin, koruyun namazları. Ve salatil usta. Orta namazı özellikle görüyoruz. Ne o? ikindi namazı diyor. Gidime. İşte bu iki namazı kılar cennete girer diyor. Dakalal cenne. İkinci namazıyla ilgili başka bir hadis var. Ebi Aleyhisselatü Vesselam Aleyhisselat diyor ki men taraka صَلَاتَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبْتَ عَمَلُهُ صَحِبِيَدْ Aleyhisselatü Vesselam biliyor ki kim ikindi namazını terk ederse bırakırsa, bilerek kılmazsa فَقَدْ حَبْتَ عَمَلُهُ Onun amelleri ne yapmıştır? <gülüyor> <gülüyor> Boşa çıkmıştır. İşte namazın, terkinin küfür olduğunu söyleyen alimlerin bitirmiş olduğu delillerden bir tanesi de bu hadis. Diyor ki yani eğer namazı terk etmek küfür olmasaydı Nebi Aleyhisselatü Vesselam böyle bir günahın işlenmesini ne olarak göstermezdi? Amellerin boşa çıkması olarak <gülüyor> göstermezdi, başketmezdi, incelemezdi. Demek ki bilerek bir kimsenin namaz terk etmesi, onun amellerinin iptal olması, boşa çıkmasını delildir. Bu yani delilimiz de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözü. Yani biz kıyas yapmıyoruz, biz Direkt ne yapıyoruz? Nasp, deliline tutunuyoruz. Nebiyya Aleyhisselatürk size bu şekilde söylediyse o zaman <gülüyor> e tabi öyle namaz. Ama burada ne vurgu var? İkindi <gülüyor> namazının önemine vurgu var. Başka bir rivayette sanki onun diyor, malı ve çoluğu yapmıştır? Helak olur. İkindi namazını kılmıyorsun. Ama kılan içinde ne var? Bakın arkadaşlar. Men fallel verdeyn dehalel jenna. Kim? O ikinalmazı serin vakit takımlar ikinalmazı kılarsa kendine girer. 17. hadis Yine Ebû Musa el-Eş'arî radıyallahu anh قال قال رسول sallallahu aleyhi ve sellem "İza marida'l-arbdu ev sahara kul hastalanır." Şahit Yolculuğa çıkarsa, sefere çıkarsa kutibe lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Nasıl sağlıklıyken ve nasıl sefer dışında memleketinde oturuyorken yapmış olduğu amellerden sevabını alıyorsa o sefer sebebiyle ve hastalığı sebebiyle terk etmiş olduğu amellerin de sevabını, terk ettiği amellerin sevabını alır. Şimdi Ender abi burnundan ameliyat oldu. Normalde camide cemaate namaza ediyordu. Hastalığından dolayı camiye gidemiyor. Hastanenin camından bakıyor, ezanı duyuyor. Ama ona cemaate giden kişinin sevabını alıyor, yazılıyor odasında kıldığı namazı, namazı odasında kılsa bile. Ama zaten cemaate gitmeyen bir adamsa ne olmaz? Ona cemaate giden kişinin tamamı verilmez yazılmaz. Bu çok önemli. Fazatesi perşembe oruç tutuyorsun. Böyle bir adetin var. Güzel bir adetin var. Ama perşembe günü yolculuğa çıkman gerekti. Ne diyorsun ki yani ben tüm yolculukta su içeceğim, yorulacağım, bunun oruç tutmayayım. Sen yolda düşünebiliyor musun? Su içiyorsun, yok araba bir kenara çekil, lokantada yemek yiyorsun, ama oruçu sevabı alıyorsun. Allah kahramanı <gülüyor> müptuna kadar yine görüyor musun arkadaş? <gülüyor> ya burada bir de neden var? Yani hasta olmadan önce, sağlıklıyken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 Kullu ma'rufin sadaka. Kullu ma'rufin sadaka. Din de bilinen, ma'ruf olan, iyilik olarak bilinen her şey nedir? Sadakadır. Hatta, Mishanab'daki hadislerde ne dedik? La tahkirenne, ne diyor aleyhissalatü vesselam? La tahkirenne minel ma'rufi şey'en. İyilik olarak yapabileceğin hiçbir ameli küçümseme. Yani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 Şeyh Aleyhisselam'ın burada bu hadisin şerhinde İbrahim Aleyhisselam'ın misafirlerine davranışını nakletmiş. Ayet'in tesisini yapmış. Biliyorsunuz velekler İbrahim Aleyhisselam'ın yanına girdiğinde ne diyorlar? قَالُوا سَلَامَ Selam <gülüyor> sana İbrahim. İbrahim de diyor ki onlara selamun. İbrahim onlara selamun diye cevap veriyor. Onlar selama diyorlar. İbrahim onlara selamun diye cevap veriyor. İlim ehli burada lugavi, dil bakımından Şeyh Senin bunu getiriyor. Diyor ki selama burada maslardır. Selamun ise isim cümlesidir. İkisinin arasında diyor fark vardır. İsim cümlesi diyor devamlılık ifade eder. Yani siz sürekli esenlikte olun demek. Yani meleklerin selamına onlardan daha güzel bir selamla karşılık veriyor. Ondan selama diyorlar. İbrahim diyor ki selamun. Yani sizin selamette olsun sürekli olsun. Ondan sonra İbrahim aleyhisselam ailesinin yanına gidiyor. Gizli bir şekilde. Ondan sonra onlarla getiriyor? Yemek. Yemek. E ecelin. Semin. Bu etli buzağı hayvan getiriyor pişirmiş. Değer, ayette hanil evet. pişmiş ızgara. Izgara yapılmış bir muzağa götürüyor. Yemek geliyor onlara. Yani meleklere bile ne yapıyor İbrahim Aleyhisselam? ikramda bulunuyor, i̇kramda bulunuyor ve güzel yüzler. Onların selamına güzel selamla karşılık geliyor. Evet. 19. hadis Kale Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam Mâ min muslimin yeğrisu garsan illâ kâne mâ ukelem minhulehu sadaka Yani bu da mı olur bir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 Üzüm yetişiyor ve ondan birileri ne yapıyor? Yiyor. İster bu insan olsun, ister bu hayvan olsun. Yani düşünüyor biliyor musunuz? Üzüm <gülüyor> yere düşmüş toprağa, çürümüş. Karıncalar ondan bir şeyler yiyor. Ve sen sadaka sevabı elde ediyorsun, kazanıyorsun. Allah rızası için diker mi? Yani burada Şeyh Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın bir şeyi var. Ufak değil diyor yani. Sen dikmişsin, kendi çoluğun çocuğun için yemesi için. Ama böyle bir amel yapmışsın. Ne yapıyor? bu amelin karşılığı? Birileri faydalanıyor ondan. Hatta gelecek bazı rivayetler de var. Oradan <gülüyor> çalınsa bile senin üzümünden, balından bir şey. Sana ne var? Sadaka sevabı var. Sadaka sevabı var. Yani faydalanıyorsa oradan bir kuş gelip onu yiyorsa gölgesinde oturuyorsa bunların hepsini tabii ki sevabı, ecrü var. Ve mâ surika minhulahu sadaka O ağaçtan bir şey çalınmasın ki bunun karşılığında o kimseye bir sadaka sevabı verilmiş olmasın. Ve lâ ahadun illa kâne lehu sadaka Bir kimse o ağaçtan bir şey eksiltmesin ki onun karşılığında ona bir sadaka verilmesin. Bazen insan üzülebiliyor. Ya işte kiraz ağacına da dalmışlar, bitirmişler, yemişler. Sen yine zararlı değilsin. Kirazdan mahrum kaldın ama sana sadaka sevabı ne yapıldı? Yazıldı, verildi. Rahü müslim ve bir rivayetle o, bir rivayetinde, falâ yavrulmuş müslim yavrulsa, fakat kulu minu insan, vâla dambe, vâla tairen, illa kâne lâhu sadaka, illa yâminü Bir mümin, bir ki, ondan insan olsun, hayvan olsun, bir yaratık olsun, gelen bir şey olsun, aşara olsun, o ağaçtan yemesin ki, kıyaret gününe kadar o kimseye bunların yemesinin karşılığı olarak sadaka olarak verilmesin. Ya yani kıyaret gününe dek. Oradan hayvan yemiş, karınca yemiş, kuş yemiş, köpek yemiş, insan yemiş. Bunların hepsinin karşılığında sana bir ecir var. Sadaka var, ecir var, sevap var. Ve fi rivayetin la ya'qilu muslimun garsan ve la yazra'u zaran fe'akul minhu insanun ve la dabatan ve illa Bir mümin bir ağaç ekmesin, ya bir şey, bir şey, bir ekmesin ve ondan bir insan yahut bir haşere bir hayvan yemesin ki ona bu yenilendiğinin karşılığı olarak bir sadaka veriniz. Ne kadar büyük İzin İzinsiz meyve aldırma yürümüştür. Bunun şartı var, İlim ehli diyor, gittin bahçenin duvarı yok, bekçisi yok, tel örülmemiş, o ya gözünün doyacağı kadar, midenin doyacağı alabilirsin, yanını almamak şartıyla, çuvalları doldurmamak şartıyla. Ama adam duvar çekmiş, tel ördük, örgü çekmiş bu da yani tam tabii. Düşürürsem sen hayır dalın. Bel. Sadaka-i cariye oluruz ki tamam mı? şimdi de bu mu i cariye olur. Yani ekerse mümin de onu dersek ki ben bunu Yani müminler kullansın. Satsınlar yahut da bundan fakirler yesinler elbet. 20. hadis Arada Ben'u selime en yentakilu kurbel mesut. Deminki bahsettiğimiz hadis. Ben'u selime kabilesi, selime oğulları, mesut-i yakın bir yere gitmek istiyorlar. Yol uzak. Fe belâgâ thâlike rasûlallahü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu haber peygambere ulaşıyor. Nebi aleyhissalâtu vesselâm'a ulaşıyor. Diyor ki yani, Selime oğulları ben o Selime şeyi bırakacak. Buraya taşınmak istiyorlar. Aleysselam. Onlarla bir araya gelince diyor ki: "İnnehu kad balagani annakum turidun an tentaqilu qurbel mescid." Yani şöyle bir sizin mescidin, mescid-i yanına taşınacağınızı işittim, duydum. Böyle bir şey ulaştı bana. "Kâlû 'amme yâ Resûlallah." Evet diyor. Yani Aleysselam önce dinliyorlar yani. Bu da bir diye bir mahrebu da bir ben yani var duyulan haberi Doğrulama. doğrulamanın Doğrulamanın edebi var. Yani böyle bir şey duydum. kad aradna Evet biz bunu istedik yani. Taşınmak istiyoruz. Peygamber Efendimiz selam. Beyne selam. Diyarukum tuktabu a'farukum Veciz konuşuyor. Yani onun bir özelliği sıfatlarından bir tanesi de kelim. Onun şu böyle cümlelerin, kelimelerin kısa olup çok manalar içerisindir. Çünkü yani peygamberin ağzından bu laflar çıkıyor. Diyor ki Diyarakum. Beni seleme diyarakum. Arapçada ne demek bu? Yani yerinizde kalın, yerinize oturun. Bir yere oynamayın. Tuktab tuk asarukum. <gülüyor> yerinizde kalın. Adımlarınız ne olsun? Bu camiye gidip size yazılsın. Ecil olarak, sevap olarak yazılsın. Bunu iki kere tekrar diyor. Diyarakum. diyarakum Tuktab asarukum. Bir rivayetten yine müslim rivayetinde diyor ki ey nice dostlar inna kulli hatvatin derece attığınız her adımda dinen vardır yükselir, derece. Artmaz hiç dereceniz. E kimlere var ki acaba cami nasıl düşer burada? Uzak mı hocam, yakın mı? Sanki duymuyorum nedense. Ama kimlere de var ki ya maşallah. Bir dönüş, bir dönüş rivayetlerde var. Hem gidişin sen sana yazılıyor bazı rivayetlerde ne var o dönüş de var. Haristos diyor. Orahu'l ma'na min rivayeti Enes. Bu hadisi İmam Bukhari rahimehullah Eres. Hadi Allahu an yapmış nakletmiş. Diyor ki İmam Nevevi Benü Seleman bir kesr-il lam. Kabiletun min el Ensar. <gülüyor> Ensar tan olan bir kabiledir. Tanınmış insanlar onlar.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 Ovel nükap anlatıyor. Ve diyor bu adam evi uzak da ama hiçbir namazı da kaçırmazdı. Ev uzak ama namazı da kaçırmıyor. Fakil lehu ev fakut lehu ona den diye ben dedim ki ona. Lev istereyta himaran terkube fi'z zalma ve fi'r Şöyle bir himar merkep alsan da karanlıkta ve havanın sıcak olduğu zamanlarda bin sen üstüne böyle kendini rahatlatsan. Evinde uzak. Yani. Bu ona acıyor. Akıl öğretiyor. Yol veriyor ona. Fekal. Bakın şimdi cevap nasıl oluyor. ameli hızlı olan, sevaba hızlı olan, hayır işleme hızlı olanın cevabı. Peki ki ma enne menzili ila cemb'il mescid. Evimin diyor caminin yanında olmasını istemiyorum. Şimdi insanlar ne konuşuyor? Ev alırken caminin yanında olsun değil mi? şey yani, Kolay gidip gelelim camiye. <gülüyor> Sahabe diyor ki, Bâ yasrûni enne menzeli ilacan bilmezsin. Yani evinimde caminin dibinde olmasını beni hoşnut etmez. Pek mutlu olmam diyor. İnne uruydu enyuksebelî memşâya iler mesut. Adımlarımın, camiye giderken atmış olduğum adımlarımın bana ecer olarak yazılmasını diyor istiyorum. Yani bunu diyor ve bunu tatbik, pratik olarak, ameli olarak hayata geçiriyor. Şey değil yani. İki gün sonra, ya ev çok uzak. Zaten ezan da duymuyor. Burada cami cemaat düşer. <gülüyor> <gülüyor> demiyor. Değil mi? Öyle de demiyor yani. Sözünün her evet. adamlar. Diyor ki, verul cum'i idâ racâtu ilâ ehliye. Yani, ben söylediğimiz camiden dönüşe, dönüş adımlarına da, sevabın yazıldığına dair bir delil. Ne diyorsun ağabey? Ben camiye Gidişim ve camiden evime, aileme dönüşüm ve atmış olduğum adımların bana ecir olarak, sevap olarak yazılmasını istiyorum. Fekala Rasulullah <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve vesselam bunu duyunca böyle bir hayır isteyen adam var. Böyle bir arzusu var. Hem gidişinin hem de dönüşünün yazılmasını istiyor. Yani camide kıldığı namalın dışında toplamak istiyoruz. Alev Hatasaam diyor ki Allah senin için bunların hepsini ne yaptı, bir araya getirdi. Yani sana bunların hepsini Allah evet. verdi. Şeyle bir de bize düşünün. Ezan okuyor. Dükkandayız. Ezan okunu evdeyiz. Bangır bangır imam bağırıyor. Hayya ala salaah. Haydi namaza. Hayya ala falaah. Haydi falaah felah, haydi, haydi kurtuluşa. Görelim <gülüyor> namaza. Haydi yönelin kurtuluşa. Değil mi? Ezanı duyuyoruz ama ne yok? Hareket yok. Niye yok hareket? Ölüye seslendiğin zaman ölü cevap verir mi? Fakir. Ölüye seslendiğin zaman ölü cevap verir mi? Vermez. Zaman. Ezan sana sesleniyor, sen ona almıyorsun, cevap vermiyorsun. O zaman bir şeyler ölü sende. Bir Şeylerin harekete geçmesi lazım. Rafiyi <gülüyor> rivayet <gülüyor> inna laka mahtasabte. Aliye Sıfat İslam Sabi'nin diyor ki: Ezil olarak beklediğin şeyin karşılığını aldım. Son dört hadis, bu babın 22. hadisi. An muhammed abdillah bin amir bin alaas, kâl kâl Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemb. 40 40 özellik vardır, 40 tane haslet var. Mağruf var, iyi amel var. Bunlardan bir tanesi, A'laha maniha tâlânzi. Bunun en üstünü, yani insanın kişinin bu vasıflara, bu özelliklere sahip olduğunun delili olan en büyüğü, en üst seviyesi menihatul anz. <الْعَنز> ne demek menihatul anz? Kişinin dişi keçisini Ödüşü. isteyen kimseye ödüc vermesi. مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْرَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْبِقَ مَوْعُودِهَا اِلَّا اَدْخَلَهُ اللّٰهُ بِهَا الْجَنَّةِ Kim? Bu kırk hasletten, kırk özellikten kıtpamelden. Sevabını umarak yapar. Ve Allah Teala'nın bu vaat etmiş olduğu bu amele mukabil, amele karşılık vaat etmiş olduğunu tasdik eder. Doğrularsa, ha, bak demek ki bu amel hayırlı bir amel. <gülüyor> sevabını alacağım ve karşılığında da ben biliyorum ki Allah bu bana vaat etmiş şeyi yaparsa diyor ki Allahu aleyküselam illa edkhalehu Allahu biha'l cennet. Allah Teala bu amel sebebiyle onu nereye sokar? Cidden. Cennete sokar. Yani bu çok önemli arkadaşlar. Yani, Artık öyle bir çağda yaşıyoruz ki insanların tamamen kendi ailesine, kendi evine kapandığı maddi menfaatlerini tamamen öne çıkardığı karşılığında kendisi maddi bir çıkar gelmeyecekse karşılık olarak tamamen elini eteğini çekip arkasını döndüğü bir dönemde bir çağda yaşıyoruz. Ya şimdi biz buna araba istiyor ama verirsek Bozulur, bir şeyler olur. Ya bozulursa sen de bozulur. Allah takdir etmiş onu yani. Değil mi? Ya şu kardeşimiz bizi şuraya bırak dedi de işini görelim. Eşyası varmış. Yükünü alalım bırakalım. Ya şimdi oraya gideceğiz. Vaktif alacağız, benzin yapacağız. Masraf olacak. Bunlar hep neyin verdi? O dünyanın o insanın kalbine girip en ufak, küçük olan şeylerin hesabına girdiğini mi dedi?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 Ya ver kardeşim istesin sen sevaba gir ver. Ödünt ver onu. Ya verirsek bozulur. Ya bozulsun. Yani o sende de bozulacak. Bunlar önemli arkadaşlar. Yani bu faziletlere kim <gülüyor> nail olmak istiyorsa gönlünü ne yapacak? Zengin tutacak. Açacak. Aleyhisselatü Vesselam dediği gibi zenginlik nasıl zenginlik? Velen o, nefs. O İnsanluğuna veren nefsi. Asıl zenginlik ne? zenginlikte aleyhi <gülüyor> ve sellem yekul: ittaqun Ateşten sakının, ateşten kendinizi koruyun. Ateş. Yani şimdi burada bir ateş yaksak ne yaparız? Birbirimizi uyarırız. Elektrik de dikkat et. Bak, soba burada, et, çocuğu, çocuğu koruyun, sobaya yaklaşıp da elini kolunu bacağını yakma. Aleyhisselatü Vesselam da ümmetine o kadar merhametli ki bir annenin çocuğunu olan şefkati gibi uyarıyor. Açık açık konuşuyor. Diyor ki hani kızma da diyor ya, kızım Fatıma bulanım diye bana güvenme. Şimdi ümmetine diyor ki ettak onlar ateşten korunun, sakının yaklaşmayın ateşe. Ya ne demek bu? Ya, haramları işlemeyin. Hayırlarda yarışın. Velev bi şakki temrakin. Öyle ki yarım hurma dahi olsa durmanın yarısıyla dahi Allah yolundan harcayabiliyorsan, onu Allah yolunda harca ki, kendini ateşten bu şekilde ne yapmış ol? Korumuş ol, cemaat ol. Ve bir rivayetin lehumâ, Buhari ve Müslimin rivayetinde, kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhisselam buyuruyor ki, mâ minkum min ahadin illâ seyükellimuhu rabbuhu, leyse beynehu ve beynehu tercüman.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 Bin tütünlerinin konuş olduğu oyun ve düzen. La hadis ediyor ki Aleyhisselatü Vesselam. Sizlerden her birinizle Rabbiniz tek tek. Arada tercüman olmadan konuşacak. Feyanur aymana minhu fala yera illa ma qaddam. Feyanur esama minhu fala yera illa ma qaddam. Bazı rivayetlerde geliyor. Hep ne yapacak? Allah tararacak. Bunları yaptın mı? Bunları yaptın mı? Hepsi kılacak evet yaptım. Teslim. Yani teslim oluyorsun. Big Kahve. Şimdi burada konu diyor ki aleyhisselatü vesselam bakacak yaptıklarını görecek soluna bakacak yaptıklarını görecek e yaptıklarından başka ona zulüm olarak yüklenmiş ona yıkılmaya çalışılan başka şeyler yok hep onun yaptıkları her şey orada ne yaptıysa hepsini orada bulacak şöyle kafasını bir kaldırıp önüne bir bakacağız ki önünde gördüğü şey ateş cehennem ateşi fokur diyor kaynıyor Okutun. Oku. Ondan sonra Fettekun nara velev bişakki temretin Femen lem yecit fe kelimetin tayyib Aleyhisselatü vesselam bu diyor ki işte bu ateş var ya ondan diyor Sakının Velev bişakki temretin Yarım hurmayla olsa dahi Ne yapın? Bu ateşten kendinizi Koruyun sakın Femen lem yecit Yarım hurman da yok Verecek hurman da yok diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, fe bir kelimetin tayyibe. O zaman güzel söz. Yani bu güzel sözün içine zikirde girer, Kur'an-ı Kerim'de girer, kardeşine masyant da girer, güzel konuşman da girer. Bunların hepsi nedir girer, sadakadır ve insanın kendisini ateşten koruyacağı salih amellerdendir. 21. hadiste diyor ki, An-Anes radiyallahu anh kâle, kâle Resûlullah s.a.v. inna allaha le yarda anil abdi en ye'kulel eklete <feyahmedahu aleyha> Allah Teala kulun bir yemeği yediğinde yahut bir suyu içtiğinde içtikten sonra verdikten sonra kendisini hamd etmesini Allah Teala'ına abar çok sever. Ondan hoşlanır, razı olur. Yani suyu içtin elhamdülillah. Elhamdülillah. Tabi diyor ya mesela üç yudum içiyorsan her yudumda değil ya, sonunda. Yemek yedin sonunda ne diyeceksin? Elhamdülillah. Başında ne alacaksın? Bismillah. Farzdır besmele çekmek. Yemeğin başında besmele çekmek farzdır. 25. hadis ve son hadis diyor ki, Ebi Musa anil nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal ala muslimin sadaka Aleyhisselatü vesselam diyor ki her Müslümanın bir sadaka vermesi gerek. Ona sadaka düşer. Diyorlar ki, yani bulamazsa sadaka verecek bir şey yok. Çünkü sadaka mefhumu illa neyle verilir gibi anlaşılıyor? Parayla, mallar. Evet. E bu yoksa, öğretti buna Aleyhisselatü Vesselam bize. Bak bu, birçok hadislerde ne dedi? Sadaka vermek, sadece mal ile değil değil mi? Ne? Nasıl biliyoruz? Diyor ki, evet. tesbih, evet. elhamdülillah, <gülüyor> sunhanallah, Allah'a ekmek <gülüyor> sadaka. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam buna cevap olarak, يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ Kendi eliyle çalışır.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 Kardeşlerim, bunu da yapmasa, yani bunu da yapmasa ne olur? Allahü Teala, ya, sabırlı yapacağıdır. Diyor ki, şer, <gülüyor> Diyor ki, yapacağı şer, insanlara dokunduracağı, yapacağı kötülük, kötülüğü tutar. Yani onlara kötülük yapmaz. Şerleri insanlardan uzak tutar. Hani bazıları var ya diyor ya şimdi. Ramazan'da oruçluyum, oruçlu olduğum zaman sinirli oluyorum, çıkmıyorum dışarı. Bak bu bir sadakadır işte. E sen şerrini ne yapıyorsun? Hem ev, evdesin, evde girdin içeri, moralim bozuk, sağa sola ne yapıyorsun? Tabii öyle kahramanlar daha az kaldı yani. Daha az atıyorsun, ona buna bulaşıyorsun, moralim bozuk, değil mi? Veya hanımlar için söyleyeyim. Sen eve gittin, hanım senin başının etini yiyor öyle lan hani, Senin bahranla senin yo. Ora söyler de ki yani Aleyhisselam diyor ki. Şerrini benden uzak tutman dileğidir. Allah kadar. Evet böylece bu babı da bitirmiş olduk. Subhanakallahumma ve hamdika eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.